İyi akşamlar. Müzik iki ayrılır. Ben Güray Özkay. Ben Deli Dumrul. Bir kere daha 94.9 Açık Radyo'da sizlere iyi müzik çalmak üzere karşınızdayız. Müzik 2 ayrıların 45. bölümünü dinliyorsunuz ve bugünkü konumuz denizaltı dünyası. Aa nefis. Denizaltı dünyası derken denizaltılardan bahsetmeyeceğiz tabii Öyle mi? Sen öyle anlamışsın değil mi? Yalnız şimdi denizaltı gayet saçma bir laf. Niye diyeceksiniz? Denizin altı, zaten denizin olmadığı e, toprak tabakası. Öyle bir dünya olamaz. Deniz içi dünyası olabilir. Mantıklı. Bu da buradan e, düzeltmiş O değil. zaman uzun zamandır yapmadığımız yetkililerden talep ediyorum. Köşemize bunu alalım. Deniz ben altı yeni yerine bir köşe, deniz, deniz içi deniz bundan sonra. Yeni bir köşe e, buldum. Nedir? Sayın yetkililer bu artık böyle olacak. Güzel. Daha dayatmacı. Evet. Peki... Bunu da aradan çıkarttığımıza göre devam ediyorum. Bugün size e, deniz dünyasıyla ilgili şarkılar çalacağız. Onların çağrıştırdığı her şeyden bahsedeceğiz. Ve de... O kadar aslında değil mi? Güzel, Herhalde. gizemli bir şey oldu ve de. Üç vede. nokta. Ya. Her zamanki gibi. E, o öyle değil demek isterseniz diye e-mail adresimiz verelim. müzikikiye ayrılır at gmail.com e, Bu arada... Büyük mutlulukla söylemek istiyorum ki programımız başladığından beri e, hemen hemen hiç o öyle değil mail'i almadık. Bu demektir ki söylediğim her şey doğru. E tabi ondan zaten şüphemiz yok da yanlış bilen dinleyiciler var mıdır acaba diye. Bence dinleyiciler şöyle düşünüyor olabilir. Ya bunlar yanlış söylüyor gibi geldi bana. Şimdi doğrusunu söyleyeceğim kendimce doğrusunu söyleyeceğim. Fakat allem edip, kallem edip <gülüyor> yine bunlar doğruymuş gibi yapacak. En iyisi hiç bulaşmayayım. Olabilir. Haksız da sayılmazlar. Fakat bu allem etme, kallem etme derken kallem nedir? Allemin bir üstü. Allem artı bir yani. Allem artı bir. O zaman artık bu ya yetkililer bakın. <gülüyor> tamam. Ee, bir de blog sitemiz var. Onu da duyuralım. müzikhikiyarları.tumblr.com'dan. Hem programımızın eski bölümlerini dinleyebiliyorsunuz hem de çaldığımız şarkıların listesini bulabiliyorsunuz. Ayrıca program sırasında şarkı aralarında programdan önce programdan sonra neler yaptığımıza şahit olabildiğiniz küçük fotoğraflar videolar yayınlıyoruz ki bugün programı beklerken ne yaptığımıza dair bir video şu anda o yayında yayında. Evet, en sevdiğimiz sinemacı Tarkovski'ye de buradan saygılarımızı sunmak isteriz. Evet, bayılırım kendisine. Şimdi efendim. Ee, tam denizaltı dünyası ile ilgili bir şarkı ile başlayacağız. Evet. Just Like a woman. a woman. Ya. Şimdi Just Like A Woman bütün müzik meraklılarının bileceği ve bilmesi gerektiği gibi Bob Dylan'ın 1966 tarihli Blonde On Blonde albümünden bir şarkı. Evet. Biz müzik ikiye ayrılır şanına yakışır şekilde onu çalmayacağız. <gülüyor> Biz kimden çalacağız? Stevie Nicks. 1994 tarihli Street Angel albümünde bu şarkıyı yorumlamış. Yorumlarken de böyle Bob Dylan'dan habersiz değil. Demiş gel beraber yapalım bunu. Bob Dylan'ın Armonica çalmış. Evet. Kayıtta. Bu albümle ilgili bir takım notlarım var. Ee, sanırım okuyacaksın. Aslında iki sayfa falan not var da aralarından. Gelişi güzel cümleler halinde alayım ben. Peki cümlelerin tamamını mı istiyorsun yoksa onları da parça parça şey yapayım. Yani gelişi güzel de saçma bir laf çünkü hani yok ama ben öyle bir okurum ki güzel gelir. Peki. Buyurun. Kötü bir şey okusam bile kulağa güzel gelmesine gelişi güzel denir. Radyofoniyim diyorsunuz. Tabii radyofoniyimdir. Fono aynı zamanda. Fono sapien. Tabii. Buradan ileriden o gördüklerin kulak sapien değil. değil mi abi? <gülüyor> evet. <Sa> <gülüyor> Şimdi Street Angel Steven Nixon hiç başarılı olmayan, tabi ticari başarıdan bahsediyorum bir albümü. Kendisinin de kişisel olarak çok kötü geçirdiği bir dönemde yayınlanmış. Neden? Çünkü Fleetwood Mac'den bayağı sarsıntılı bir şekilde ve sansasyonel bir şekilde ayrıldıktan sonra çıkarttığı ilk solo albümü kendi deyimiyle 1995'in sonlarına kadar sürecek bir e, writers blockı yazar tıkanıklığı diye çevirebilir miyim yazma tıkanıklığı veya ben yani yazarların oturduğu apartmanlar diye çevirmeyi düşündüm ama <gülüyor> seninki daha doğru galiba o da güzel o da güzel 95 sonuna kadar yazmakta çok zorlanmış hatta ee, sahilini kullananların oturduğu blok da olabilir olur o da olur susuyorum ee, bunun yanında 8 yıllık bir ilaç bağımlılığının sonlarında artık kurtulma aşamasında denk geliyor. Albin. Aspirine bağımlıymış değil mi? Yok. Klonopin bağımlısıymış. Aa, ben Psikiyat ondan. Psikiyatristlerin verdiği bir ilaç. Enteresan yani ve anksiyete hastalarına da veriliyor. Alkol bağımlılığından kurtulma. Tedavisinde de Ha bu şey ilaçlardan Tam olarak ne işe yaradığını bilmiyoruz Herkese verelim Aynen öyle ama Stephen X'e de vermişler 8 senesi buna bağımlı olarak geçmiş Hatta bu albümü Baya da zora sokmuş Çünkü Stephen işte şarkıların Bir kısmını yazmış Bu albümdeki şarkıların büyük bir kısmı Zaten daha önceki albümler için şöyle bir kaydedilip sonra vazgeçilmiş malzemeler çok matah bir şey yazılamamış. işte cover'lar var falan filan. kayıtlar bittikten sonra mix ve mastering aşamasında Stevenix rehabilitasyondaymış. plak şirketi de öyle bir zamanlayalım ki bu işi demiş. İşte Stevenix şeyden çıktığı zaman, rehabilitasyondan çıktığı zaman bu promosyon işlerine hemen atılabilsin. O yüzden rehabilitasyonun son haftalarında mix ve mastering yapılıyormuş. Yani bu da şu demek, e, sanatçı o aşamalarda söz sahibi değil. Evet. Yani albümün gerçek sound'unun nasıl çıkacağı konusunda Stephen X'in maalesef hiç e, katkısı olmamış. Başka notlarım var mı diye bakıyorum. Ya var bir sürü şey daha ama ee, e, benim... al, ya yani albümle ilgili... Acıklı şeyler bunlar. İki tane single yayınlanmış. Bir tanesi sadece 57 numaraya çıkmış. Öbürü ilk 100'e bile e, girememiş. E, 45 numaraya kadar çıkmış albüm. E, nihayetinde altını almış yani. 500 bin kopya satmış ama yani çok kısa bir ben sürede de, değil maalesef. Ben albümle ilgili acıklı bir şey söylemek istiyorum. Albüm acık meşhur olmuş galiba. E, Denizaltı <gülüyor> dünyasıyla veya Denizişçi dünyasıyla yeni adıyla Söylemek istediğimde üç şey var. E, Deniz Yıldızı, Yengeç, Hamsi. Bunların hepsini detaylı bir şekilde de inceleyeceğiz programımız boyunca. E, bir de Just Like a Woman parçası ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. E, bilinenin dışında Bob Dylan'la yakından ilgilenenler e, Bob Dylan'ın aslında bu şarkıyı kendisine yazmış olduğunu bilirler. E, şarkı hakkında çok fazla söylenti var. Özellikle kadın düşmanlığı ile ilgili tonlarca. Yanlış, yanlış. Onlar değil, benim dediğim. Yani. <gülüyor> Özellikle John Byers'e e Böyle ithaf ettiğini iddia ettikleri çok fazla şey var ama John şey... çıkarmıştır o söylenti <gülüyor> o da Benim hakkımda da söylenti çıkardı Öyle mi? Evet Peki ben bu şarkıyla ilgili son bir şey söylüyorum o zaman Buyurun ee, Canımın içi Güzeller Güzeli Charlotte Gensburg'un da bir Coverı var yeah. e, Bir dahaki seferde onu çalırız şey Şu Bob anlatan I'm Not There filmi var ya Yes Onun için yapmış Hiçbir albümünde yok Hiçbir albümü derken İrem'e França mı Hiçbir albümü Hiçbir, hiçbir. Anladım Peki O zaman Stevie Nicks'in 94 tarihli Street Angel Albümünden Just Like a Woman dinliyoruz Nobody feels any pain Tonight as I stand outside the rain Everybody knows the baby's got new clothes But lately he sees her ribbons and her bows have fallen from does and she makes love just Steven X'ten dinledik Just Like A Woman ee, Bu sırada bir O Öyle Değil mail aldık ee, Sevgili dinleyicimiz Gülce İlter'den kendisine sevgilerimizi Sunuyoruz ee, Mailinde çok detaylı Bir şekilde o öyle değil Demiş evet. Haklı doğru Şimdi deniz dünyası deniz içi dünyası Diyorsunuz ya evet. Benim beklediğim fırsat Çünkü akvaryumculukta evet, Kendi evet, içinde evet. bir deniz evet. Altı dünyasıdır. Tabii. E, Mayil gazdan mail geldi. Bugünkü konumuz denizaltı dünyası diye. Dedim ha işte bu. Evet. Şimdi tanju olsaydı bütün akşam bunu akvaryuma bağlayabilirdi. Şimdi tabii e, akvaryumculuk çok derin mevzu. Tabii. E, yani bence bir akvaryuma elini sürmeden bak akvaryumun kendisi derin değil. Tabii ruhani bak. yani. İkircik. Evet manevi anlamda. Akvaryum, <gülüyor> daha akvaryumculuğa başlamadan birkaç sene üzerinde düşünülmesi gereken bir mevzu. <gülüyor> Öyle ben iki balık aldım, suya attım, camdan bir şeye koydum. Bu akvaryumculuk değil. Bu tür e, insanlar yüzünden akvaryumculuk çok ayağa düştü. E, akvaryumculuğun bir felsefesi var. Daha balıkları almadan akvaryumunuz nefis olacak. Kumuyla, e, işte... Yere zincirle bağlı e, yüzen e, efendim dalgıcıyla. Ile... Aslan yattığı yerden belli olur tabii. gibi. Önce akvaryumu yapacaksınız sonra düşüneceksiniz. Ben buraya ne balık koyayım diye. Hmm. Tabii. Tümden gelip. Tabii mesela aldınız güzel bir akvaryum yaptınız nefis. Ben bunu işte bir palamut koyayım da dolayısını diyemezsiniz. E zor tabii. Evet. Zaten onu keser yerim. işte İşte. İşte. <gülüyor> Bizim şu anda evimizde var bir küçük akvaryum. Siz o iş işte akvaryum değil. Kase tabii o. O bardağa bir tane balık atmışsınız. Bardak da demeyelim ya ama haksızlık etme şimdi. Fanus. Evet akvaryumculuk derken. Hatta akvaryumculuk derken dikkatli olmak lazım. İçinde bir tane beta balığı var. Ee, bir yani, kedimiz var bizim. Beta benim. balığı derken bu balığın beta sürümü. Tabii, e, bunu deneme. deniyoruz. Deneme. Belki. Ölürse yapmayacağız. Yaşatırsak o zaman Altı, esas. O zaman gold balığa geçeceğiz. Evet. Işte. Güzelmiş. Ee, ki gold balık da var. Goldfinger. Goldfish. Hayır yani balık e, satılıyor ya. Öyle... James Bond'a sonra geleceğiz. Hayır hayır böyle e, küçüklük dörtgenler halinde tavaya atıyorsunuz kızartıyorsunuz. Fish finger. Evet. İşte onun... Onları <gülüyor> gold, Japon balığından mı? Goldfish'ten yapılanlar Goldfinger denir. Yani densin. Ve James Bond seyrederken yenir. Değil mi? Valla iyi fikir. İyi fikir. Ne diyordum ben? Heh, bir de kedimiz var evde. Kedimiz balığı yakalamak için en ufak bir girişimde bulunmuş değil. Lakin balık mamasına deliriyor. Kediniz çok zeki. Şöyle düşünüyor olabilir. Ben bunun mamalarını alayım. Aç kalsın, ölsün ben oradan alayım yiyeyim. Olabilir. Evet. Şöyle bir düşündün de bizim kedinin yapabileceği manyaklıkta bir şey bu. Evet zeki, zeki hayvan. Kedi zeki, kedi hayvanı zeki hayvan. Evet o zaman buradan bütün kedi kardeşlerimize de. Sevgilerimizi yolluyoruz evet. evet. Peki o zaman e, sıradaki şarkı ile devam edelim. Sıradaki şarkı? Earth Wind and Fire. Bakın e, geçen de Rammstein'ın Rise adlı albümünü çalmıştık. Earth, Earth Wind and Fire da bir Rise e diye bir albüm yapmış. Evet sonunda da ünlem var üstelik. Yani esas biz bunu yaptık anlamında oraya gönderme. E Tabii adam yapmış 1981'de. Sen kalkondan sonra Ramseystein olarak gelecekte yapacağına dair. Ha i̇ki kere yaz, raise, raise diye öyle farklı gibi yemezler. İşte yemezler. Önce güçlü bir grup bu Erwin Zaten bunlar üç kişi. Erwin ve Fire değil mi? E, ya o kadar ileri gitmeyecektim ama madem böyle. ve Ahmet diye. Yumatu gibi bir şey bu. Öyle mi? Tabi. Yusuf Mahmut Tunçer. Earth Wind Fire 22 kişi falan. Abarttım ama da, ama onların hiç müzisyen değil. Onlar böyle e, sahneye çıkarken kendini kötü hissetmemek için Rodiler de çıkıyor, işte, e, makyajcılar da çıkıyor. Hatta araya karışıp e, çıkanlar da var. Mesela e, benim bir arkadaşım e, bir Örtbinden Wind Fire konserinde sahne arkasında e, bu dalgaya kapılıp sahnede bulmuş kendini. iki şarkı kadar sahnede kalmış. E, zor atmış kendini dışarı. Vah <gülüyor> vah. Sahne korkusu var herhalde. Olabilir. Ben mesela sahneden korkmam. Ama kork sahneden korkanlar var. Mesela sahneyi görüyor, böyle tir, tir titriyor. Tiyatroya gidemeyenler var. O yüzden. Seyirci olarak sahne korkusu bayağı salakça tabii. <gülüyor> evet. Koltuk korkusu olsa da kötü. Mesela ee, tiyatroya evet. gidiyorsunuz veya sinemaya, koltuk korkunuz var, oturamıyorsunuz bir yere. Koltuk sevdası da kötü. Ama koltuk sevdası çok e, gördüğümüz bir şey. Tabii canım. Televizyondan naklen yayınlanıyor. Tabii. Politikacı hastalığıdır ama onlar da tiyatroya gidemezler evet. Koltuklarına bağlanırlar çünkü. Doğru orada. Bağlanmak kalıyor. derken yanlış anlaşılmasın yani. Duygusal bağlanmadan. Ben mahsur. bu biraz önce sizin söylediğiniz madde bağımlılığı konusunda e, anlatacağım şeyler var. Klonopin. Hı? Genel olarak Yok, madde yani bağımlılığı. Yok yani normalde... Uyuşturucu veya alkol bağımlılarına ilk önce bu bağımlılığın yerini tutacak bir başka bağımlılık e, öneriyorlar. Daha az zararlı. Sonra e, onu da e, alıyorlar. Öyle mi? Evet. Geçerli bir mudur bu? E, bazen geçerli bazen değil. Yani e, mesela bir e, uyuşturucuya bağımlı o uyuşturucunun vücutta yaptığı etkileri yapan ama e, aynı zararları vermeyen başka bir maddeyi bir süre kullandırtıyorlar. E şey ee, tepkisi vermiyor. O güzelmiş abi. Ben yine kafamı yapıyorum ama zarar da vermiyor. Oh diye. İşte bu daha saçma bir e, durum. Steninx e, sendromu. Fakat bu tür e, tedaviler e, belli bir sonuca götürüyor. Bir de şey tedaviler var. Mesela e, ne bileyim alkol bağımlısı. E, bunun bağımlılığını biz başka bir bağımlılıkla değiştirelim. E, mesela e, pilotluk bağımlılığı. Şimdi kalk adama bir de pilotluk öğret de uçsun da ona bağımlı olsun. Bir de öyle bir şey o bağımlılığı verirseniz devamlı uçmak istiyor. Fakat uçakla devamlı uçulamadığı için uçamadığı zamanlarda yine tabii krize giriyor. Pilotluk kötü bir seçim o zaman. İşte o zaman zararlı. Yani bu tedavilerde bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bu pilot uygulama mıydı? Mesela pilot bağımlılığı, efendim e... <gülüyor> zigot bağımlılığı. <gülüyor> zigot. Zigot müydü? Zigon müydü? Böyle hani iç içe giren bir zigon. sehpa. Zigon. Zigot sehpa baya sapık bir şey çünkü. <gülüyor> zigot nedir? Z zigot döllenmiş yumurta değil mi? Yanlış mı biliyorum? Bilmem ben işte bilmiyorum ondan size soruyorum. Hemen araştırayım bu şarkısını. Sen sehpa olarak biliyorum. O zigon. Ki sehpa kelimesi de çok canımı sıkıyor. Neden? Ya çok saçma sehpa. Sehpa. Yani Arapça mı Fransızca mı? Onu da araştırıyorum hemen. Sehpa evet hangi dilden dilimize girmiş Peki birazdan bunlarla döneceğim Bu sırada biz Earthman and 1981 senesinde çıkarttığı Raise sonu ünlemli Albümünden Bir numaralara çıkmış Milyonlarca satmış müthiş bir Şarkı dinliyoruz Let's Groove Karnım Groove'da da Earth Wind and Fire'dan "Let's Groove" dinledik kendilerinin pek meşhur şarkılarından bir tanesiydi. Şimdi sırada çok acayip bir proje var. Evet. Şimdi ben e, düşündüm e, programımızda birkaç eksik olduğunun farkına vardım. Yani ee, hiç sanmıyorum ama. İşte hadi o eksikleri de gidelim ki artık e, muhteşem olsun diye düşündüm. Umarım bu, Ömer Bey dinliyordur bu bölümü o zaman. Bu eksikler bir bazı müzik türlerine yer vermediğimizi düşündüm. Bir de İmam Bayıldı. <gülüyor> Güzel. İmam bayıldı yapmak kolay. Yap, yaparız, yaptırırız, getiririz burada, yeriz. O problem hallolmuş olur. Fakat böyle işte post-punk, post-rock, noise, wave gibi müzik türlerine... Yer vermediğimizi düşündüm ve bir araştırma içine girdim. Daha çok yeni bir postrak grubunu keşfettim. Alman. Bakalım isimlerini doğru telaffuz edebilecek miyim? Her foragende şımartsın. Evet, %90 söylediniz. %90 mı o yüzden. <gülüyor> Şimdi ne demek acaba? Yani Almanca bilmeyen olabilir. Bilen var, bilmeyen var. Ee, Şirinlerle alakası varmış gibi bir tınısı var ama yok değil mi? Tabi zaten bu grubun e, elemanları şirinler <gülüyor> Güzel Müzik müzik piyasasına geri dönmüşler artık demişler biz şey yapmıyorum çizgi film karakteri olmak e, çok iyi değil Çünkü animasyon karakterler var çizgi film karakterleri artık eskisi kadar tutulmuyor Hı. Hatta Amerika'da sokakta yaşayan çizgi film karakterleri olduğu gözleniyor Eyvah eyvah e, Ve çizgi film karakterleri ben ne akvaryum mu diyordum ne diyordum ben Herfor Ergendaşı Merts'ın e, nefis acılar, üzüntüler e, demek. Hmm. E, burada bir albümlerinin adında da bir kelime esprisi var. Übel Lust. Yepyeni de bir albüm bu. 2011 evet tabii. 2011. <gülüyor> ben yeni keşfettim daha. E, aslında bu Übel Lust. Yani e, acayip zevk. <gülüyor> e, ama Übel Dust ona çok benziyor bir kelime esprisi var. Übel e, böyle Mide de bulandır bulanması baş dönmesi kendimi kötü Haa. hissetmek falan anlamında yani bizi e, şeyleriyle e, isimleriyle aslında e, bir bağlantı kurarsak bunlar zıtlıklardan hoşlanıyorlar anladım ee, şimdi onların bu taze albümünden kan e, blut evet kansız evet, kansız isimli şarkıyı dinleyelim kan yok ya da anladım evet bakalım dinleyelim bakalım Herfòr again de Shimmercendan, Kind Blood dinledik. Herhalde, ya bir yanlış anlaşılması çok muhtemel bir şey de düzeltmekte fayda var. Elektronik tabanlı post rock gibi algılanabilir ama aslında duyduğumuz şeylerin yüzde 95'i herhalde canlı, yani akustik enstrümanlarla çalınmış kaydedilmiş evet. sadece işte mix ve mastering sırasında o hafif elektrikli etki e, yaratmış şeyler. Şimdi e, bu e, parça ile ilgili benim bir tane ödüllü sorum var. Ah hadi bakalım. E, bu aslında bu parça e, Almanya'da e, Altın Ayı ödülüne e, layık görülmüş bir e, kısa filmin içinde de kullanılmış. O filmin adını ya da e, o filmi çeken yönetmenin adını e, bize yazan dinleyicilerimize. Jingle'ımızı Jingle eğer isterlerse de bu albümü. Vay. MP3 formatında tabii. Çünkü ben albümün kendisine ulaşamadım. İnternetten araştırmalarım sonucunda. Aslında MP2 olarak buldum. <gülüyor> Kendi <gülüyor> ben imkanlarımla, imkanlarımla MP3 yaptım. <gülüyor> Güzel. O zaman sorumuzu tekrar edelim. Faragen de Şimertsen grubunun e, Übellust albümündeki Kainblut isimli bu şarkı Altın Ayı'da ödül alan hangi kısa filmde yer almıştır? Ee, filmin adı kadar yönetmenin adını da kabul ediyoruz Kabul ediyoruz Eğer bu e, soruyu bilirseniz e, Puanlarınız iki katına çıkıyor Bilemezseniz e, eleniyorsunuz Peki ee, Cevaplarınızı müzik2'ye ayrılır At gmail.com'a bekliyoruz Şimdi Programımızın taze Köşelerinden birine geldik ee, Jingle girelim o köşeye Değil mi? Girmeyelim Girelim, girelim, girelim, girelim. Peki, o zaman. Kulaklığımı alayım da öyle girelim. <gülüyor> tamam. Girelim. Ben burada muzurluk peşindeyim de tamam. Fark ettim. Gülmekten yapamayacağım. Galiba. Yaparsın, yaparsın. E, ne diyordum? Hı. Akvaryum. <gülüyor> Zaten zor iş miyiz, zorlayacağımız mı? Akvaryum diyoruz ya. Hı -hı. E, aslında e, bu iki değişik şey. Al, al var. var da var. Çok kullanılmıyor ama. Artık gelişini görebiliyorum yani. Evet, güzel. Buyurun. Evet, buyurun. Köşesi, Bond köşesi. Evet, Köşesi, Bond köşesi isimli köşede e, bu hafta dördüncü kez e, gelmiş geçmiş en iyi Bond şarkılarına yer veriyoruz. Bugün bana sorarsanız en iyisi. Katılmamak elde değil. Evet, e, onu çalacağız. 1995'te yayınlanan ve de Pierce Brosnan'ın ilk defa James Bond karakterini canlandırdığı Golden Eye. Altın Göz isimli filmin e, ana şarkısını Tina Turner seslendirmişti. Yani en ufak bir şüphem yok. Dinlediğimiz onlarca olağanüstü Bond şarkısı arasında bir numaradadır. E, tabii bu müzik ikiye ayrılır programı içerisinde çok özel bir yer tutuyor. Çünkü biliyorsunuz ki 45 haftadır e, iyi müzik ve kötü müzik diye iki tür vardır. Hangisinin iyi hangisinin kötü olduğunu da en iyi biz biliriz düsturuyla program yapıyoruz. Bu şarkı tam bıçak sırtında duruyor. Çünkü e, alelade bir şarkıymış bu. Evet. Kimin yazdığını biliyor musun? Biliyorum da işte söylemek istemiyorum. Yani Bono ve The Edge beraber yazmışlar bu şarkıyı. Saçma sapan bir eser. Ama Tina Turner'ı ne yapmış. Almış bunun al, dünyanın al, en güzel şarkısını, Almış dünyanın en iyi Bond şarkısı yapmış. Tina Turner hakkında benim de birkaç notum var. E, Tina Turner, Ike Swarovski ile evli. E, işte bilinen hikayedir. Ondan sonra araları bozuluyor. İşte kavgalar, dövüşler falan derken... E, Tina Turner e, hayatında bir dönüm noktası yaşıyor. Ve solo kariyerine. İşte bu dönüm noktasından da e, yola çıkarak soyadını Turner yapıyor. <gülüyor> Ya yani Tina Turner, Tina Turner diye sorarsanız. Ike Turner'la alakası yok. Ike Turner kim? İşte saçma sapan bir adam. Güzel gitar çalar yanında. Yani ben hiç dinlemedim. ve Ike Swarovski'yi bilirim. Ike Swarovski. Evet. O şimdi sonradan taş işine girdi diyor. Evet. <gülüyor> Peki o zaman ben buraya Tina Turner yazmışım listeye onu fark ettim şu anda. E, Tina mi Turner çalıyor? Ye, Tine Turner çalıyor. Peki. 1995 GoldenEye Soundtrack'ından e, gelmiş geçmiş en iyi Bond şarkısıyla köşesi Bond köşesi başlıyor efendim. E, Tina Turner GoldenEye. Evet efendim Tina Turner'dan uh, GoldenEye dinledik. Ee, bu şarkı 95'te GoldenEye Soundtrack'te yayınladıktan sonra uh, Tina Turner'ın Wildest Dreams isimli albümünde de yer almıştı. Bir sonraki sene yani 96'da uh, Bono ve The Edge uh, bu şarkıyı yazdıktan sonra prodüktörlüğünü ve mixini de İngiliz prodüktör uh, Nell Hooper yapmış. Nell Hooper'da Mesve Tekmadon'la YouTube ve Björk gibi isimlerin prodüktörü olarak biliyoruz değil mi? Kim? Nell Hooper. Valla bilmiyorum. Benim bir tek Dennis Hooper'u biliyorum ben. Aa, o daha iyi tabii. <gülüyor> evet. Ee, bu arada Bono ve The Edge'in bu şarkıyı yazmasını ben başka bir şeye de bağlamak istiyorum. Adam Clayton ve Leri neydi bunların Davulcusu'nun adı? Vallahi hiç bilemeyeceğim. Neyse Leri işte. Zaten saçma sapan bir gruptur. Ee, onlar da Mission Impossible'un müziğini şey Ha Grup Sen, içinde böyle. He, he, basçıyla Davulcu Mission Impossible yapıyor. Gitaristle solist gidiyor. Yani var mı o zaman ben de Bond şarkısı yaparım. Daha Bo havalı hem. Bozacı'nın şahidi Sılacı yani. Neci? <gülüyor> Sılacı. Evet. Sıla seviyor belki. Onu dinliyor. Nedir? <gülüyor> Olabilir. YouTube sevmesinde nedir? Ee, ne diyecektim? Aquarium. Zaten öyle Mission Impossible'ın müziğini yapmaya ne var? Almışlar, cover yapmışlar. Mission Impossible'ın müziği zaten var. O kadar. Ha, zaten varmış. Bunlar bir daha yapmışlar, öyle mi? E, tabii canım. O Mission Impossible'ın meşhur e, orijinal müziği var ya. Evet. O da almışlar. Kendileri çalmışlar, işte bilgisayarda oynamışlar, mixlemişler falan filan. 1970'lerde daha siyah beyaz televizyon zamanındayken... ...Mission Impossible bütün mahallenin severek izlediği dizilerden biriydi. Mission Impossible başladığı zaman mahallede oynayan çocuk kalmazdı, evine dönen insan kalmazdı. Aynı sıkıntıyı biz Dallas'a da yaşadık. Bunun ne sıkıntı? Sokakta insan olsun mu istiyoruz? yani bir anda mesela Dallas'ın başlama saati olduğunda trafikte bir coşma, işte evine doğru koşan insanlar yemeye başlayamayıp Dallas'ı seyreden aç kalan insanlar. Sokaklar tenha. Öyle. Ee, Seinfeld'in Son bölümünde öyle bir durum olmuş Hatta şöyle çok eğlenceli bir şey vardı Aynı dönem yayınlanan Dharma ve Greg diye bir dizi vardı Belki hatırlarsın Hatırlamaz mı? Dharma ve Greg'in bir bölümünde Bunların bir çift olarak çeşitli fantezileri var Bu fantezilerden bir tanesi Kamuya açık bir mekanda sevişmek Lakin cesaret edemiyorlar Bunu nasıl yapsak da nasıl etsek de diye Akıllarına müthiş bir fikir geliyor Önümüzdeki hafta Seinfeld'ın son bölümü var Oo, Sokaklarda rahat. zaten kimse olmaz Rahat rahat sevişiriz diyorlardı Kardeş diziye göz kırparak. Efendim? Evet böylece köşesi bond köşesinin de sonuna geldik. Önümüzdeki hafta bir başka bond şarkısıyla devam edeceğiz. Ama bunun kadar iyi olmayacak. Ee, şimdi söyleyeyim. dünyanın çeşitli yerlerinden, e, çeşitli gurme e, örgütlerinden. Gurme örgütleri. Evet <gülüyor> ben de yeni e, karşılaştım. Peki. E, gurme örgütü dediğini söyle yabana atmayın. Ben e, birazcık tırstım açıkçası. Çünkü bunlar... Hor gurme örgütü. Aktif örgütler. Yani aktivist örgütler eğer mesela gurmeliğe aykırı bir şey görürlerse oraya çeşitli zarar verici yiyeceklerle saldırıyorlar. Yüksek yağlı kızartmalarla mı? Ne, ne yapıyorlar? Hayır. Mesela bir restoranda işte yeterince gurme görmedikleri bir aşçıyı ...efendim, e, lahana ile dövdükleri söyleniyor. Başka evet, sen bunu nereye bağlayacaktın? <gülüyor> Dünyada çeşitli gurme örgütleri. Oradan bana e-mailler e geldi. Dediler ki, biz sizin e, programda yaptığınız yemek tariflerinden çok etkileniyoruz. Bayağıdır yapmıyoruz onlardan. Bu e, Lütfen yapar mısınız dediler. E, ben de bundan sonraki programlarda e, tekrar bir iki... yani e, Yemek köşesine ge geri dönüyoruz. Geçen değil. sezon yaptığımız bir şeyi tekrarlamak çok hoşuma gitmese de e, o zaman aynı tarifleri vermeyelim. E tabi şimdi bana <gülüyor> sufleyle saldırılsın istemem yani. E, o yüzden e, bir iki tane kırmamak adına e, tarif vereceğim buradan. Önümüzdeki hafta. Evet. Tamam. Güzel. E, denizaltı dünyasında böylece toparlamış olduk değil mi? Evet. evet. evet. da. Sırada... Pardon denizaltı dünyasıyla ilgili ben bir şey daha söylemek istiyorum. <gülüyor> bir şey daha ama. Evet tamam. balina. Tamam. Bu kadar mı? Evet balinalarla karşılaştığı zaman ne yapacağız onu da söyleyeyim. Balina balina vuracaksınız. Oho. Gideyim ben. Ee, sırada Avustralyalı bir grup var. The Eternal isimli. 2003'te Melbourne'de kurulmuş bu arkadaşlar. Bu ee, İlk albümlerini 2004'te çıkarıyorlar. The Somber of Light Isolation. Pardon. The Somber Light of Isolation diye. Ee, Finlandiya ile araları çok iyi bunların. Avustralyalı bir grubun Finlandiya ile arası niye iyi olur? Bilmiyorum ama. Sınır yok değil mi aralarında? E, bildiğim kadarıyla yok. Avustralya yani bir tür, e, Avrupa uzat... Birliği'ne yakın bir birlik vardır. Birbirlerine gidip geliyorlardır. O Avustralya Avrupa'da değil değil mi? Değil. Olmaması lazım. Neyse ha, ben bu şarkı o, sırasında onu kontrol tamam, edeyim. Tamam bakalım. Ben de Finlandiya'yı merak ettim şimdi nerede diye. E, Finlandiya'yı diye geçer. Geçer. E, Firebox Records varmış Finlandiya'da. E, herhalde e-mail attılar diye tahmin ediyorum. Gelin demişler biz sizin albümünüzü yapalım. 2004'te bu albüm çıktıktan sonra Kereng dergisi e, The Eternal'ı Hemen tanışmanız gereken 50 grup listesine almış. Öyle bir listesi varmış hali hazırda. Bir sonraki sene Sleep of Reason isimli birazdan içinden bir parça çalacağımız albümü yayınlamışlar. Sleep of Reason soundlarını bayağı geliştirmiş. 2003'te kurulup 2004'te bir albüm, 2005'te bir albüm yapınca tabii grubun gelişimini çok daha... ...ciddi şekilde izleme şansı alıyor insanın. Ee, bu albümün arkasından... ...hem başkalarına ön grupluk yapmışlar... ...hem kendi turnelerini yapmışlar. Biraz da iç içe geçmiş. Bu 2006 yılı e, boyunca... ...Finlandiyalı grup e, hem... ...ve İsveçli Opet'in... E, ...ön grupluğunu yapmış. Benim e, grup prodüksiyon ön. anlamında... E, ...para e, kazandıracak... Çok nefis bir fikrim var. Gerçi buradan açıklamakta ne derece doğru bilmiyorum ama. Herkes kazansın. Herkes kazansın. Bence e, bir grup başka bir grubun ön grupluğunu yapacağına veya bir grup kendi bir ön grubu seçeceğine e, aynı grup kendi ön grubu olsun. Böylelikle başka bir gruba da para vermek gerekmez. E, sahne zamanı ayırmak gerekmez. Önce çıkarsın ön grup olarak çalarsın. Sonra da esas grup olarak çıkar çalarsın. Güzel. Daha da çok çalmış. Para olur. da cepte kalır. Para da cepte kalır. Güzel. Yani bunu dünyada çok niye iyi. düşünemediler bilmiyorum. Ama yani herhalde ben çok zeki olduğum için ilk Ol kez benim aklıma geldi. <gülüyor> benim de çok güzel fikrim var. Ben de Finlandiyalı plak şirketi kuracağım. Ben şey merak ediyorum. Finlandiyalı ama neden Fransız? Yani biri e, var, biri yok. E, aslında Fin. O fin. işler iyice karıştı ha. yani. Fin... Plak şirketi diyeceğim. Şimdi sen diyeceksin. Ha, son plak şirketi o zaman. Oradan iyice, oradan iyice yüzden, müzik o çalalım. O yüzden Finlandiya'yı Çalmadan önce son bir şey söylüyorum. 2008'de Kartika diye bir albüm daha çıkarıyorlar. Olmuyor. Onun arkasından turnede e, grubun kurucu üyelerinden e, Chris Stevenson ayrılıyor gruptan. Yerine kimseyi almamışlar. Bu da çok takdir ettiğim bir davranış. Ee, Gidiyor musun kardeşim? Hadi güle, güle Biz sensiz de yaparız. Biraz delikanlı. Evet. Avustralyalı delikanlı. Üç kişi devam ediyorlarmış. 2009'da da dördüncü aleminleri çıkmış falan filan. Şimdi biz oradan ne dinleyeceğiz? Ben denizaltı dünyası ile ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. <gülüyor> Söyle. Şamriyel. Şamriyel. Evet. Ama o deniz üstü dünyasına ait çünkü hava doludur. E Olsun ama denizde sık sık karşımıza çıkar. Peki. Mesela deve güreşi desem olmayacak mı? O olm Niye? Deve güreşi yapan insanların bir kısmı denizin içinde olmak zorunda. Şimdi de deve güreşi dört kişi yapılır. O dört kişiden ikisi zaten suyun dışındadır. Ama içinde olan da ayakları girer. Ee, diğerlerinin de göğüsten aşağısı sadece suyun içindedir. Yani o zaman denizaltı dünyasına dahil olabilmek için full suyun içinde olmak mı gerekiyor? E tabi. Bu hiç beklemiyormuşsun. O ki zaman o zaman mesela köpek balıklarının yüzgeçleri denizaltı dünyasına ait değil. Onlar dışarıda kalıyor çünkü. Ara sıra. Sadece e, yukarıda birilerine saldırdıkları zaman. Ama o zamanlar e, denizaltı dünyasının dışına taşmış oluyorlar. Tabii. Bu şey gibi. Yunus mesela dışarı atladı. O sırada hava dünyası. Tabii. O sırada öldürülürse hava polisi bakar. Anladım. <gülüyor> Bizim bölgemizin dışında kalıyor. Der i̇şte Deniz biz yolum polisi. genişledi. Evet, bir yaşıma daha girdim. İşte müzik ikiye ayrılır. İnsan da. kapıdan gelir. Bunun için var. O zaman The Eternal'ın <gülüyor> adını bir de düzgün söylesem daha güzel olacaktı. The Eternal'ın 2005 yılında çıkarttığı Sleep of Reason albümünden Everlasting dinliyoruz. Eternal'dan Everlasting dinledik ve müzik iki ayrıların bu haftada sonuna gelmiş bulunuyoruz. 45. bölümde size denizaltı dünyasından bahsettik. Şimdi de e, Dire Straits'le veda edeceğiz. 1993'te çıkan On the Night isimli canlı e, albümünden Heavy Fuel çalacağız. Heavy Fuel'da Mark Knopfler'ın sigara, hamburger, Scotch, e, cinsellik, para ve şiddetten bahsettiği ve de You Gotta Run On Heavy Fuel e, cümlesini Martin Amis'in Money isimli romanından aldığı güzüyle parça. Müthiş de bir e, introsu Eser. var. Onunla veda ediyoruz. Evet. Var mı denizaltı ile ilgili söyleyeceğim başka bir şey? Yok. O zaman önümüzdeki hafta... Her şeyi söyledim. Gö görüşmek üzere. Ben Güray Özkay. Ben Felipe Cayetano, Lopez Martinez, Gonzalez, Chico. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Ya.